min bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu muhammedi mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız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 Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık. إن أحسنتم, أحسنتم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 İnsan bazen şerri tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecedir bu insan. <gülüyor>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 hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabını bilirsiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik. وَكُلَّ إِنْسَانٍ Her insanın vebalini,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 kazanılacak, daha yüksek faziletler vardır. <gülüyor> Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın. Ve en 111. إلا إياه وبالوالدين إحسانا 112. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما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 Eli sıkı olma. Büsbütün eli açık da ki, Herkes tarafından ayıplanan, Kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. Şu kesin ki, Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin, kullarının her halini bilip görmektedir. Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır.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 <gülüyor> Bulu uçağına ermeyen yetimin malına en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.. <gülüyor> <gülüyor> Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün, doğru teraziyle tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akıbet yönünden daha güzeldir. Ve la ilm, Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi azıların hepsi de sorguya çekilecektir. Ve lâ temşkil el اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ قُولًا Hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin. كُلُّ ذَٰلِكَ كَالَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا Böylesi davranışların hepsi kötü olup,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 bir de şöyle dediler. Sahip, biz kukkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman, biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil. Kul kûnû hicâraten au hadîdâ, au khalqan min mâ yakbûr fî sudûdikum, men yu'idûnâ,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 ne de durumunuzu değiştirebilirler Ulâika'l-lezîne yed'ûne ve ve Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler ne yaparsam O'na daha yakın olabilirim diye Rabblerine vesile ararlar. O'nun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. وَاِنْ <gülüyor>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 قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَا اَنْ اَخْخَرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا اَحْتَنِكَنَّ دُرِّيَّتَهُ Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım, Dedi. قَالَ اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ Defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Ceza ki ne ceza?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 İnne ibadi ليس lek Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar. Rabbukumul lazî yusjîlukumul fulke fil bahri letebtagû min tadrihi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 o takdirde seni dost edineceklerdi. Eğer sana sebat vermeseydik, neredeyse azıcık da olsa onlara mail edecektin. لَا اَذَقُنَاكَ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 cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın. Aqimi ila Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını zira sabah namazı şahitlidir. mahmuda Sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku. Teheccüd namazı kıl.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 اِلَّا رَحْمَةً Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten O'nun sana olan lütfu pek büyüktür.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 نَخِيلٍ وَعِنَبٍ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا Yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da aralarından gürül gürül ırmaklar akıtasın. السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا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 Sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe, yine de senin oraya çıktığına inanmayız İsa. De ki, Allah. ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki? Ve en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 قُلْ De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir. وَمَنْ يَهْدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَبُكْمًا وَصُمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا Allah kimi doğru yola iletirse...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 قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْرِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَا لَاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةً اِنْفَاقًا وَكَانَ الْاِنْسَانُ De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimredir insan. Ve, bulunduğumuz Musa Musa Musa ya açık açık.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 Ve <Sessizlik> aradı Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. Ve kulna min ba'dihi li bani Israil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 azapla uyarman için gönderdik. Vakur alen feraknahu li taqrahu ve alannasi ala mutfir ve nazzalnahu tanzila. Hem o vahyi insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik. Kul amiru bihi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 Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْهُونَ وَيَزِيدُهُمْ Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an, onların saygısını böyle arttırır. Kul ted'u husna ve la bi ve la biha ve De ki, dua ederken ister Allah